Değerli Burç Efendi Neycileri bir Kur'an Vadisi programından daha hepinize hayırlı haftalar efendim. Bugün yine Neml suresi üzerinde çok değerli hocamız Nurullah Dağ hocamızla birlikte konuşmaya devam edeceğiz. Evet hocam hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk teşekkür ederim. Bugün yine Neml suresinde yolculuğumuza devam edeceğiz, kıraat yolculuğumuza. Sizin tabi çalışmalarınız var. Kur'an-ı Kerim'in fonetik ve etnomüzikolojik yapısıyla ilgili. E, tabi bu bağlamda inşallah rahat estetiği konusunda da hayli bir tecrübeniz var, araştırmalarınız var, makaleleriniz var en önemlisi. İnşallah çok yakın bir zamanda da kitaplaşacağı müjdesini vermiştiniz daha önce. Evet. E, dinleyicilerimize o kitabı da şimdiden daha tavsiye ediyoruz. İnşallah ya kitapla alakalı şöyle bir düşüncemiz var. İyi bir karimizden bir takdim yazısı almaya çalışıyoruz tamam, öyle bir güzel. müjde olsun çok iyi çok güzel hocam inşallah ee, Allah inşallah nasip ederse öyle bir şey yapacağız İnşallah hocam evet sözlerin en güzeli Allah ile başlayalım yine isterseniz hocam Neml suresinde bugün üzerinde konuşacağımız ayetlerin de içinde olduğu 26 ila 37. ayetleri okuyacak ve hemen akabinde de Mutaffifin suresinin 22 ila 28. ayetlerini okuyacaklar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا شِنَ الْعَظِيم قَالَ سَنُنْذُرُ أَصْدَقْتَ أَم كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ habbikita biha fa'lqi ilayhim thumma tawalla anhum fanzur يا ايها الملأ انني أَلَّنْ تَعْلُوا عَلَيَّ وَتُنِّي مُسْلِمِينَ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُ تَنَأْمُرُ امْرَأً حَتَّى تَشَادُّون قَالُوا نَحْنُ نُؤْنُقُ وَأُلُ بَأْسٌ شَدِيد şedîdûn ve emru ileyk ذٰلِكَ خَلَقُ قَرْيَةٍ أَفْسَدُوهَا وجعلوا وَمَن نُّمِرْسِلَتْ إِلَيْهِمْ بِهَذِيَّتٍ فَنَوَرَتْ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ فلم ce aslima <Sessizlik> na qala بل أنتم بهديتكم تفرحون فما ce en suley ko en tuid duen الَّذِينَ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ يُرْجِع إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بجنود الله قبل لهم بها، ولنخرجنهم Bismillahi r al Taik yızırın, fi yüzü hekim nöbürte yusqauna mirrahim mahtum min khitamuhum misk wa fi ومزاجه من تسليم عينا يشرب بها المقربون Evet efendim, Nurullah Daha hocamız Neml suresi 26 ila 37. ayetleri ve hemen akabinde de Mutaffifin suresinin 22 ila 28. ayetlerini okudular. Evet hocam, teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Neml suresi, Ahmet Nainan'ın kıraat estetiği açısından ne gibi uygulamalar yaptığı konusunda bize ışık tutan bir sure ve sureyi daha yakından tanımaya da fırsat kazanmış oluyoruz, fırsat elde etmiş oluyoruz. Ahmet Naina dediğiniz gibi modern bir kari olarak okuyuşlarını Sergiliyor, kıraatini sergiliyor ve bugün modern dünyaya modern bir okuyuşla sesleniyor adeta. Onu bir önceki bölümde detaylı bir şekilde konuşmuştuk. Bedevi okuyuş ve modern okuyuş nedir diye siz çok güzel bir şekilde ifade etmiştiniz. Tabii köylü manasında bedevi değil, duygu manasıyla bedevi, kendine has bir okuyuş. Mustafa İsmail'de bu var demiştik ama Ahmet da modern okuyuş var demiştiniz. Evet. Bu biraz tabi özgün ifadeydi. <gülüyor> evet. Yani bize ait, bizi bağlayan ifadeler bunlar. Bu arada bir takım kavramlarla alakalı fonetik olarak bize açılımlar da yapıyorsunuz. Teşekkür Estağfurullah ederiz. Estağfurullah hocam. Modern gibi, modern değil. <gülüyor> evet, yani. modern. Ee, daha çok Erzurumlularda ben bunu görüyorum hocam. Modern diyorlar. Tabii söylemesi daha kolay olduğu için iki sessiz yan yana gelince söylemesi kolay değil. Modern demek biraz daha zor ama modern demek daha kolay tabii. Ama doğrusu modern hocam. Ondan sonra meddi tabi değil meddi tabi olacak. Evet o da daha önceki bölümlerde tespit etmiştim. Allah razı olsun. Tavsiye ettiğimiz güzel bir şeyi şiddetle tavsiye etmiyoruz hocam. Hararetle, aşkla, şevkle tavsiye ediyoruz. Allah razı olsun. Ondan sonra ne vardı başka? Akibet, akibet meselesini konuşmuştuk ama yine söyleyelim. Oradaki kaf harfinden dolayı akibet demiyoruz. Musi kıyıdaki gibi akibet diyoruz demiştik hocam. Bunları da bu tasihleri de yapalım. Evet konumuz böyle Kur'an-ı Kerim'in tabii güzel okunmasıyla fonetiğiyle alakalı olduğu için aradaki konuşmalara da diksiyon fonetiğini de muhakkak almamız Katmamız lazım. Katmamız lazım ki. Yani burada da e, sizden istifade etmemiz lazım açıkçası. Hocam. Yani her söylemimizde Yani bir eksiklik bir hata olursa Hemen diksiyon açısından Değerlendirmenizi rica ediyoruz Estağfurullah hocam inşallah söyleriz hocam Hem bizim açımızdan iyi olur hem de dinleyiciler açısından Evet ee, Aynı zamanda bir diksiyon e, foneti dersi de olmuş olur bu Aynen öyle Zaten Kur'an bir diksiyon demektir Evet Tidavetin diksiyonu Evet ee, Bir de konuşma diksiyonu da tabi bu düşünseniz, almış hocam, düşünseniz hocam Kur'an'ı da Diksiyon kuralları fonetik kurallara göre Okuyoruz icra ediyoruz Bir taraftan da güzel Türkçemizi En doğru şekilde konuşma gayreti Taşıyoruz bir kari de Her ikisi de olsa fena mı olur yani <gülüyor> Gayet güzel evet. olur İnşallah bu sayede bu programlar Sayesinde inşallah onu da Biz kendi üzerimize düşen eksikleri tamamlamış oluruz. Bu son zamanlarda hani Kur'an-ı Kerim yarışmalarında meal yarışmasını da ilave ettiler. Belki duymuşsunuzdur. Evet. Hı hı. Bu yarışmanın böyle bir parantezle zenginleştirilmesinin arkasındaki gayretin Türkçemizi de güzelleştirmek olduğunu düşünüyorum. Acizane. Evet. Hocalarımız, karilerimiz, imamlarımız, müezzinlerimiz, hatiplerimiz Türkçe'mizde de güzel konuşsunlar diye bu yarışmaları mealle de süslendiriyorlar diye evet. düşünüyorum. Aslında birçok hatipte, imam hatipte, de, imam değil değil mi? İmam hatipte. İmam hatipte bu güzellikleri görüyoruz bu diksiyon evet. ve hatiplik özellikleri hitabet, var aslında. Hitabet var. dersi de var. Ee, ama dediğiniz gibi bizim Erzurum yöresine ait hocalarımız da bu e, biraz herhalde daha fazla bir safada. Evet Hı. ama genel olarak üslubunuz, diksiyonunuz güzel Nurullah hocam. Hı. Bunlar Hı. çok Hı. böyle tali konular, çok Hı. dikkat çeken konular değil onu söyleyeyim. Evet tabii. Allah razı olsun. Tilavette de talik onları ben zaten işliyorum böyle. <gülüyor> Aynen öyle. Ee, çok önemli olmayan noktaları. Estağfurullah ee, Ama her şey önemli. Kesinlikle. Detaylar. Ee, detaylarda gizli. Gerçekler detaylarda gizliymiş Hı -hı. evet. Biz de detaycı olalım biraz yani. Ne olur. Evet, Allah razı olsun. Estağfurullah. Şimdi geçen programımızda Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın Hud-hud kuşuyla yani hüdhüd dediğimiz o kuşla e, bir muhabbetleri vardı. Evet. Şimdi oradan alır devam edersek Hazreti Süleyman Hüthud'un nerede olduğunu işte kayıplarama karıştığını falan ifade etmişti. Daha sonra Hüthud hüt, Sebe halkından ve Sebe Melikesinden bir haber getirdiğini ifade etmişti. Evet. Şimdi kıssa devam ediyor. Hazreti Süleyman Aleyhisselam diyor ki: "Kale senen zuru esadeq em kuntem minel Tamam güzel. Sen bir haber getirdiğini söylüyorsun ama bir bakalım doğru mu söylüyorsun yoksa Yalancılardan mısın bir bakacağız evet. Burayı Ahmet Nayna yine Hicaz makamıyla Hicaz makamının Böyle en güzel örneklerini Veriyor demiştik ee, Zannedersem bu ayetten sonra zaten Hicaz makamına noktayı koyacak Bir telaffuzunu bir hatırlamaya çalışayım Ben onun yani üslubunu Kâle <gülüyor> Evet böyle bir Hicaz çıkışı vardır İbnul Cevzi şöyle der bu konuyla alakalı Süleyman kendisinden başka bir hükümdar bulunmasını kabul etmediği için Hüd haberinden şüphe etti Evet yoksa Hüd Hüd Hazreti Süleyman'ın tanıdığı bir kuş neticede onun haberlerini daha önce de muhakkak böyle bir hadise yaşanmıştır Evet, ee, belki onun hata yapmayacağını, yalan söylemeyeceğini biliyor ama böyle bir hükümler meselesi ortaya çıkınca şüphe ediyor. Sonra da bir mektup yazıyor ve o mektubu mühürlüyor, hütüde vererek Melike'ye yolluyor Ve ifade şöyle. İhhab bi kitaviha fa'lqi ilehim Şimdi ben burayı tabi programın başında sanıyorum beyati makamıyla geçtim ama Evet e, Ahmet Nayna burayı tabi tilavetin ortalarında hala bir segah makamı yani sika dediğimiz makamla geçiyor Evet Ve Hicaz'dan sonra da bu sikaya böyle bir giriş yapıyor Şuradaki vurgu önemli Fum Matovallânhum <gülüyor> Bak, bak, bak Şöyle. git hani <gülüyor> bir emir kip oldu belli fenzur. <gülüyor> et. Ayetin evet. başında izheb var. Yani zehebe gitti demek. Emre diyor işte burada git burası aslında. Hmm. Git diyor. Bir kitap, bir Bu mektupla yani kitap ifadesi de kitap Arapçada de mektup e, evet. Ketebe kökünden evet. Bu mektupla git diyor fe ileyhim. O sebe melikesine ver diyor bunu. Tabi ver derken kuş bırakıyor. Bırakacak. Ver değil de kucağına bırakacak melikenin. Thumme sonra da tevelle anhum. Sonra da diyor bir kenara çekil. Tevelle anhum. Çekil. Onlardan bir kenara çekil ve fenzur. Bak. Bak. Bak ne yapacaklar, meze hmm. yarıcıyon. Bir bak bakalım, acaba ne karar verecekler, ne sonuca varacaklar. Evet. Bir daha okuyayım burayı. Fenzur'daki Ahmet Nayna'nın vurgusu. İzhabi kitabı falqi ilehim Evet. Bak. Fakat oradaki ihfaya dikkat edelim. La harfi, la harfi kalın olduğu için ihfa kalın olacak. Fenzu değil de fenzur. Daha kalın. Tamam. Fenzu. Fenzur. Evet. Ama ihfanın ölçüsü bir elif olacak hmm. tabii. Orayı da kaçırmıyoruz. Fenzur. Sonra bir daha. Sum Böyle bir geçiş. Evet. Ardından... ...tabii mektubu bırakacak. Hüt, hüt ...mektubu Sebe kralçesine ulaştırıyor. Tefsirlerde... ...şöyle ifade ediliyor ki... ...Belkıs'ın yanına geliyor ve yanından böyle uçarken... Hemen kucağına mektubu bırakıyor. Evet. Sonra Sika makamıyla devam ediyoruz. Kâlet yâ eyyühe'l mele'u inni ul-qiyye ileyye kitâbul Sebem elikesi bu sefer beyler diyor. Ey ileri gelenler. Ya eyühel melea u. Ey ileri gelenler. İnni ulkiye ileye bana çok önemli bir mektup verildi diyor. Ulkiye yine meçhul bir fiil. Bana çok önemli bir mektup verildi. Evet. Kitabun kerimun. Yani kerim bir mektup. Yani önemli bir mektup manasında hani kerim cömert aslında öyle evet. algılanır Allah Teala için kullanılan bir sıfattır aslında. Kitabun bu mektuptur. Kitabun kerimun şimdi Arapçada yuvarlıyorsunuz bunu. Önemli bir mektup evet. diyorsunuz. Evet. Evet, kız bu sefer tabii gelen mektubu Kami'nin ileri gelenleriyle değerlendiriyor ve de şöyle diyor. İnnehu <gülüyor> min Bu mektup Süleyman'dandır diyor. Evet. Arapçada min den dan den ekidir don. Min Süleyman Süleyman'dandır Ve Ahmet Nainada burayı böyle Çok hoş bir terennümle geçtiğine Şahit oluruz Ahmet Nainanın İnnehu min Süleyman dediği Ve ardından Ve innehu Bismillahirrahmanirrahim Allah ta'lu ve'tuni Evet Ahmet Naynan özellikle bu kayıttan dinlemelerini arzu ettiğimiz dinleyicilerin dinlemeleri arzu ettiğimiz noktalardan birisi de burasıdır. Burayı muhakkak not alsın ve kayıttan dinlesinler. Mektup Süleyman'dandır. Ve innehu bismillahirrahmanirrahim ve de besmele ile yani Allah'ın ismiyle Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diye başlamaktadır. Bunun tabi bu gelen mektup neticesinde belkıs diyor ki Elle talwaliye bana sakın başkaldırmayın ve Tuni muslimin teslimiyet gösterip bana gelin diyor. Evet burada hocam Müslümanin kelimesinin itaat ve iman etme olarak iki anlamı varmış tefsirlerde hem itaat hem iman etme manası varmış. Bazı müfessirlere göre her iki yandan birden kastedilerek itaat ve iman etmiş olarak yanıma gelin diye açıklamak da mümkündür diyor müfessirler. Süleyman Aleyhisselam'ın bu kıssası eski ve yeni ayhitte Kur'an'dakinden farklı ve daha geniş tarzda bulunuyormuş. Yahudi rivayetlerinde maalesef Hazreti Süleyman Aleyhisselam değil bir peygambere hatta iyi bir mümine bile yakışmayan gurur, şehvet putperestlik irtikap etmekle itham bile edilir ve sadece bir kral olarak tanıtılıyormuş. Kur'an İsrail'in şahsiyetleri hakkındaki şahitliğiyle Yahudilere pek büyük bir iyilik etmiştir. Ama onlar bunu takdirden geri durmuşlardır ne yazık ki. Evet. Oradaki tabi e, Müslim'in ifadesindeki Müslüman olma manası. Evet. E, i̇leriki ayetlerde ayetleri ışık tutuyor aslında. Belkıs'ın iman etmesi. Evet. Süleyman İtaat onun ve da, iman. Evet. Onda bir müjdesi var, var yani o. değil mi? Evet. Şimdi tabi Ahmet Nayna e bu ...ayeti şöyle bir kez daha... ...bu sefer baştan... ...innehu min Süleyman dedi durdu ya... ...normalde evet. Kur'an-ı Kerim'de durak var mıdır, var mı orada durak? Bakayım hocam. Normalde durak yok herhalde orada. İnnehu min Süleyman durak yok herhalde değil mi? Bakıyorum hocam. Yok, yok hocam evet. evet. Ama okuyuşunda ilk ilk geçişinde duruyor. Duruyor evet. Ve innehu Bismillah'den alıp... ...diğer ayetinde sonuna kadar okuyor. Şimdi... ...innehu min Süleyman'dan alıyor daha iyice bir şekilde muhakkak dinlemeli dinleyiciler burayı tavsiye ediyoruz. İnna hu min Sulaymana wa innehu bismillahi rahmanir <gülüyor> Tamamen tabi geçtiği bir nokta. Ee, biz yarı buçuk tabi böyle yapıyoruz ama orijinalini Ahmet Naci'nin muhakkak dinlemelerini tavsiye ediyoruz. Evet bir ara verelim hocam. Sonrasında kaldığımız yerden yani 32. ayetten inşallah 37. ayette dahil hepsini tamamlayalım inşallah. inşallah. Evet değerli Burç Efendi Kur'an Vadisi kısa bir aranın ardından devam edecek. Ya Nebi selam aleyken, ya Resul Kur'an medisi Radyonuz Burç Efendisi Kur'an medisi Radyonuz Burç Efendi. Değerli Burç FM dinleyicileri, Kur'an vadisi devam ediyor. Neml suresi üzerine konuşuyoruz. Ahmet Na'ina nasıl okuyor Neml suresinin ayetlerini ilk 53 ayeti konuşacağız demiştik. ilk başladığımızda şu an itibariyle 30 ve 31. ayeti de aradan önce konuştuk hocam. 32. ayete geldik. Süleyman Aleyhisselam ile Belkıs arasındaki bir mektup muhabbeti vardı. Evet, innehu min Süleyman dedik. Oradan mektubun Süleyman'dan geldiğini ifade etmiştik. Kâlet eyuhel melâ'u eftûnî fî emrî. Belki istiyor ki ey ileri gelenler şimdi burada kendi içerisindeki o ileri gelenlerden bir fikir istiyor. Ma kuntu kâtı'aten emran hattâ teşhedûn. Bu işte bana bir fikir verin diyor. Siz yanımda olmadan ben hiçbir işe karar vermek istemiyorum diyor. Evet. Ardından kâlû nahnu ulû kuvvete ve ulû Onlar şu cevap veriyorlar. Biz güçlü, kuvvetli kimseleriz. Savaş erbabı değiliz. Zorlama yapmayız diyor. Buyruk senindir. Sen ne istersen, kaba bir manayla sen ne istersen yapabilirsin diyor. Düşüncelerinde serbestsin diye adeta Belkıs'ın önünü açıyorlar. Evet. Şimdi Belkıs da tabii kendinde o gücü ve kudreti bu sefer görünce alet innel muluke diye başlıyor. Ki bu 32 ve 33. ayetlerde Ahmet Nayna'nın yine Sika makamını kullandığını görüyoruz. Ama 34'te Belkıs'ın Böyle hükümdarlığının farkına varıp da sanki böyle kibirlendiğin ifade sadedinde bakarsınız bir rast formatına girer Nayna. Hmm, evet. Manaya muafıklık işte bu yani. Evet. Biz belki böyle ancak okurken onu keşfediyoruz da yani mealini okurken ama o tarz okuyucular kibirlenmeyi daha... yani şımarıklığı Tam. biraz rast makamı ile mi hocam karşılaştırıyor? <gülüyor> Şimdi rastta bir yükseliş vardır ya makamda. Evet, evet, evet. O yükselişi remz ediyor yani. Şimdi o zaman 32 ve 33'ü yine sikama kamayla geçti dedik aynı. Evet. Ben burayı şöyle bir rastlan devam edeyim 34'ü yani. Evet. in nel mulu keza dhalu qaryatan ve Şeklinde bir rast makamıyla okuduğunu görürüz burayı. Melike diyor ki yani Belkıs Evet diyor hükümdarlar bir memlekete girdiler mi orayı perişan ederler ve halkının ileri gelenleri ne hakir hale getirirler. Evet evet onlar böyle yaparlar diye Kendince böyle gurur, kibir Herhalde kaplıyor Evet. Çok bir tevil yapmayalım Doğru değil tabi o tevili yapmak Yani ayetin girişatından Öyle bir hava var Evet. İşte Ahmet Nayna e bu havayı ne yapıyor Ras makamıyla gösteriyor evet. Ve devam ediyor Ve <gülüyor> inni Şimdi farkındaysanız ayet bitmedi fakat e, bu tarz okuyucuların şu hususiyetleri de var nerede duracaksa manaya muafik bir şekilde duruyor bakın wa inni mursilatun ilehim bir hediye ben onlara bir hediye göndereyim diyor evet bakın mana oturdu değil mi evet. yani şöyle değil wa inni mursilatun ileyhim burada durmuyor bir hediye, orayı da katıyor. Çünkü orası bir mana. Cümle oluyor yani. Anlamlı yani kendi, bir cümle oluyor. Kendi içerisinde bir cümle oluyor. Sonra, Bakayım elçiler ne ile dönecekler. Şimdi burayı bir daha baştan alıyor. Ve inni mursiletun ileyhim sanadırat bima yercu'ul Bu sefer tamamlar. Evet. Ardından diğer sayfaya mı geçtik? Evet. Diğer sayfa. Oraya geçişi ben de mesela kafamda, hafızamda sayfa sayfa kalmıştır. Falemme ce Süleyman a qala tu'midduneni bimen Tabii hafızlık yapanlar bilir. Hemen o sayfa başındadır yani. Evet. Soldaki sayfanın başında. Ve Ahmet Nayna'nın o vurgularını da ben böyle sayfalarda başta mı, ortada mı, sonda mı nerede olduğunu ve hafızama yazmışım böyle. Hemen bakıyorum sayfa başında Aa, şu nameyi yapıyor. İnsan çok hoşlanıyor yani. Sayfa sayfada hani namelerini böyle insicamlı bir şekilde dağıtıyor aslında Dağıtıyor ve siz onun nerede olduğunu böyle kafanıza resmediyorsunuz. Evet, hangi ayette, hangi kelimede ve o kelime ayetin sonunda mı, ortasında mı, başında mı falan hepsini. Mesela bir önceki sayfalara gidelim. İnnehum kânu kâmen fâsıkın. Hiç unutmam. Çünkü orada şöyle bir rast yörüngeye geçişinin noktasıydı. Evet. Birinci sayfanın hemen altındaki en son ayetten bir önceki ayetin sonu. Evet. İnnehum kânu kâmen fâsıkın. Yani ben Ahmet Nainon'un üslubunu bunu. Nayn'ın üslubunu ezberlerken kalıp kalıp ve o kalıplar da nerede bulunuyor? Fotoğrafını çektiniz ya. Onun da yani. fotoğrafını çekiyorsunuz. Çok güzel. Şimdi işte burası sayfa başı ve şöyle devam eder. Felemma ja'aslima naqala'tu middune bi ma önce böyle bir durur. Evet. Elçiler Süleyman'a gelince Süleyman şöyle dedi. etumi Bir önceki ayette "Ve mursilatun ileyhim bi hediye" diyor ya. Evet, evet. Ben onlara bir evet. hediye göndereyim de "Fe naziratun bima yerci'ul mursalun." Bakayım elçiler ile dönecekler. Ne cevap Bel gelecek orda diyor. Evet. Tabii. Şimdi gelince tabii Süleyman diyor ki siz bana mal ile yardım mı yapıyorsunuz ya? Bizim ne mal'a ihtiyacımız var? ne şöhrete ihtiyacımız var sonra şuradan tekrar alıyor <gülüyor> bel entum bihadiyatikum tafrahun Resulümel Aleyhisselam diyor ki siz bana maliyle mi yardım etmek istiyorsunuz Allah'ın bana verdiği size sizin verdiğinizden daha hayırlıdır daha iyidir hayrun mimme atakum sizin verdiklerinizden daha iyidir size verilen hediyelerle ancak sizler بِهَد۪يَتِكُمْ تَفْرَحٌ Bu hediyelerle ancak siz sevinirsiniz diyor. Evet. Yine burada Allah'ın verdiği şeyler, nimetler sadece dünyevi değil, servetler değil. Ona ilaveten iman, hikmet, ilim gibi faziletli e, Allah'ın verdiği lütuflar da olabilir. Buna tabii, da vurgu tabii. olmuş olabilir. Hazreti... Yine imana çağırmaya bir müjde var değil mi hocam? Daha önce de geçmişti hatırlarsanız. Elbette, tabii. Hazreti evet. Süleyman yoksa maddi bir güçle asla insanlara Böyle caka satacak bir evet. şeyi yoktur çünkü koca bir peygamber. Ne yapar o? Ancak e, imani özelliklerini ön plana tutaraktan kendisini üstün görür. Zaten evet. kimde hakiki bir iman varsa üstün odur yani. Üstün olan odur. İnne ekrameküm indallahi etkaküm. Hucurat suresinde bir ayet terkibi. Evet. Yani e, sizler ancak Allahu u Teala'ya takvalarınızla gidersiniz diyor evet. yani. Asıl üstünlük takvadadır evet. ya da. Hatta böyle imanla alakalı asır saadetten öyle örnekler vardır ki. Mesela Bilal Habeş Hazretleri yani bir köle olmasına rağmen efendimiz katında ve Allahu Teala katında inancıyla imanıyla ön plana çıkmış birisidir evet. ve onun da övünür yani. Evet. Bana diyor ki iman verildikten sonra dünyanın hiçbir ehemmiyeti olmaz. Hatta Hazreti Ömer Efendimizle alakalı mescitte bir hadiseler var uzun. Oraya girmeyelim. Evet. Yani inancının ve imanının ehemmiyetini gösteren bir hadise. Evet. Bu. Hazreti Süleyman da muhakkak o tarz hususiyetleri ön planda tutarak onların o mal ile gelmelerine karşılık cevap veriyor. Evet. Ve son ayet-i kerime bugünkü programımızda işleyeceğimiz iraca <gülüyor> ilehim. Hazreti Süleyman diyor ki onlara dönün. Felene nehum bi junudill şimdi tehdit başlıyor. Şimdi tehdit sırası Hazreti Süleyman Süleyman'da. kendi git diyor yani Belkıs'a söyle ki kendilerine asla karşı koyamayacakları ordularla gelir mutlak surette ve nehum minha oradan çıkartır e hem de hor bir şekilde çıkartır ve hum sagirun hakir halde hor bir şekilde onları oradan çıkartırız diyor. Evet. Evet şurayı geç şimdi ben Ahmet Naina'nın terendüme edeyim. bakın kalıp kalıp mana verir yani Ahmet Naina. Evet. felene'tiyennehum Mesela şu çıkış. Evet. Meddi tabi dediğimiz, tabi değil bu arada. Evet. Meddi tabi dediğimiz bu noktalarda o tabiliği yani bir elif miktarlığını kaçırmadan onu yapabilmemiz hmm. lazım. Yani şöyle değil. <gülüyor> uzatırsak olmaz. Uzatırsak olmuyor, tadı kaçıyor. Evet, bir elif olacak O da çok iyi cihazlarda olur Yani sesinizi böyle çok rahat kullanabileceğiniz cihazlar ancak o hamleleri yaptırır size evet. Bu arada Meddi Tabi ile biten sureler vardır Nisa suresi, Meryem suresi, Keh suresi aklıma gelenler Burada ayet sonları Meddi Tabi gerçi Meddi ivaz deniliyor da Meddi Tabi'nin bir çeşididir ...ama bilmiyorum... ...acaba tecbit kaidesi olarak... ...bunu metti tabi olarak mı ifade etsek... ...daha doğru olacak... <gülüyor> ...kendime bir yol çıkarmaya çalışıyorum da... ...metti tabi diyebiliyoruz ama... ...yani bakmak lazım tabi... ...tabii met... ...tabii met demek e, tabii değil mi Türkçesi... ...Türkçesi evet Türkçeye evet, Türkçe tabi çevirirsek tabii met... ...tamam... ...hatta Türkçe yazarken iki tane i ile yazıyoruz değil mi... ...tabii... Iyi. ...tabii öyle, öyle değil mi... ...bu surelerdeki metti tabilere... ...o noktalara çok dikkat etmeliyiz okurken... ...evet... Ee, mesela Tadını kaçırmamalı, uzatmamalı daha fazla Evet Mesela Arapçası Misalun Misalun Ve huzzi ileyki bi ciz'in <Sessizlik> nehleti Böyle olmalı Ceniyye <Sessizlik> Diye uzattığımızda bir buçuk ikiye yaklaşıyor şey belki de. yani. Buralara dikkat Bir elif miktarıyla bitirilmesi lazım bu özellikle aşırı şerif dediğimiz böyle cemaate yönelik okuyuşlarda çok dikkat çeker. Eğer uzatırsanız, kötü not verir. Naşoş karşılanır. O yüzden bir elif miktarı. Mesela Mustafa İsmail'in o noktalardaki okuyuşu çok ilginçtir. Mesela. <gülüyor> mankenun ya, ya böyle el, durur bir miktar veya ilerki sayfalarda onun bir meşhur Meryem suresi vardır mübareğin ya yahya huzil kitabe Kuvve oradan başlıyor bir herhalde arka sayfanın sonuna kadar gidiyor innallahi rabbi ve rabbukum fa'udhu haza herhalde oraya kadar götürüyor çok enteresandır bu ayet sonlarında bu met tabi olan noktalarda ilginç nameleri var. Mesela sewiya Yine bir elif dalgalı okuyor mu? Bir elifi kaçırmıyor değil he, mi hocam? kaçırmıyor. Yani bir o da dalgalık bir dalga, işte. dalga o aslında o dalga yaptığı yerler de eleştiriliyor biliyor musunuz bizim tinabet dünyasında. <gülüyor> ne yapıyor filan diye, tek diye yapılıyor diye. <gülüyor> e, ama o met tabiye ben oraya karışmıyorum. Belki orası hadi Haklılık payları belki diyelim olabilir de Gerçi bilmiyorum ben Mustafa İsmail'i değerlendirme Salayetini kendim de görmüyorum Onu daha böyle Mustafa İsmail sanatıyla uğraşan Mustafa <gülüyor> Yiğit Hocamları havale ediyorum <gülüyor> Selam olsun Mustafa Hocamıza bu arada Yani böyle meddi tabili Noktalarda Mustafa İsmail böyle ilginç Duruşları vardır ama tabi noktayı Uzatmaz evet. bir elifte bitirir Evet yani şimdi burada Söz konusu bile la biha ahmet Na'ina'ya bakarlarsa çok iyi ses cihazında çok profesyonelce durur biha <gülüyor> tak hakkını verir ve durur diyorsunuz. Evet. Sonra wa nukhrijannahum minha hum ...şu name de çok güzeldir. da çok belirgindir bu. Son, son hamle. Birçok bir yerde yapar. Evet, ve çok hoş olur. Evet. Hazreti Süleyman Aleyhisselam böyle bir cevap veriyor onlara. İsterseniz diğer ayet-i kerimeden itibaren... Biz sonraki, sonraki programda hocam, devam edelim inşallah. Ama burayı bir daha tabii biz kalıp kalıp okuduk da, Nayna tümden bir daha okuyor. Şöyle. İrj'el ilayhim falaktiyannhum bi junudilak belahum biha, ve la <Gülüyor> Böyle tamamen bitirir. gelir ve bitirir. Evet biz de bitirelim hocam burada inşallah. i̇nşallah. Ee, bir sonraki programda inşallah kaldığımız yerden devam edelim. Peki. Teşekkür ediyoruz bu arada hocam tekrar. Teşekkür ederiz. Tekrar Allah razı olsun. Evet değerli Burç efendi dinleyicileri bir Kur'an vadisi daha bu hafta burada sona eriyor. Bir sonraki hafta buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun, hoşçakalın ve en önemlisi Kur'an'la kalın efendim. Her hafta enfes bir Kur'an ziyafeti. Metin Çakır'ın editörlüğünde Yüce Kitab'ın okunuşuna ait incelikler, onu okuma sanatına dair en güzel okuyanların sesinden mükemmel örnekler. Kuran Vadesi Radyonuz Burç Efendi.